siz 3012. bölümüne hoş geldiniz. Ben Galip, ben Demokan, ben Meri. Bu hafta size uzaylı istilasını, uzaylılar tarafından istila edilmenin edebiyatta, sinemada, tiyatroda var mı bilmiyorum ama müziklere de konu olmuş. Kısaca kültürdeki yansımalarından, belki bunların kökenlerinden ya da gelecekte nasıl olabileceği üzerine birkaç tane tahminden bahsedeceğiz. Sohbetimizin konusu genel olarak bu. Her zaman gibi ilk önce konunun ötesine berisine bakmak tabii benim en büyük merakım. Bu konu önüme geldiğinde hani dedim ne kadar geriye gidebilir bu? Benim çünkü en iyi bildiğim Dünyalar Savaşı en erken olarak bildiğim. Ve birçok kişinin de zaten en erken bildiği e, örnek e, Dünyalar Savaşı. Fakat bunun önce örnekler de var. İlk önce şeyle başlamak istiyorum ben bir uzaylıyla tanışma veya temasla başlamak istiyorum. Ee, 1752'ye gidiyoruz Voltaire'e. Mikromegas diye bir hikayesine gidiyoruz. Burada iki tane uzaylının dünyaya ziyaretini hikaye ediyor. Fakat bu uzaylılar tabii bizim bildiğimiz gibi böyle ufak yaratıklar falan değil. Ee, 200 fitten bahsediyor. Bu kadar büyük iki tane uzaylı. Biri satürn'den biri Sirius'dan geliyor ve e, merakla dünyaya ziyaret ediyorlar. Ee, hikaye bunun üzerine. Bu bilinen ilk Bilim kurgu hikayelerinden bir tanesi, gerçek bilim kurgu hikayelerinden bir tanesi ve en iyilerinden bir tanesi olarak biliniyor. Ne dedin tarihine? 1752. Bunun ardından neredeyse bir 100, artı 100 sene ileri gidiyoruz. 1871'e geliyoruz. Edward Bulwer Lytton, The Coming Race diye bir eseri var. 1871'de yazdığı. Bir başka da The Real Power of the Coming Race. Şimdi real ne diyeceksiniz? Real evet. e, buradaki bir güç kaynağının adı. Buradaki uzaylılar demeyeceğim. Çünkü bunlar uzaydan gelmiyorlar. Aslında dünyanın altında başka bir bölgede yaşıyorlar. Ya da bir Real'da yaşıyorlar. Bir alemde yaşıyorlar. Bir alemde yaşıyorlar evet. evet. Biraz şeylerle benzeşiyor, cücelerle <gülüyor> benzeşiyor. Tünel, iç içe geçen tünellerden oluşan bir dünyaları var. Bir çeşit ütopya aslında. Peki bu bizimle aynı düzlemde mi, bizimle aynı evrende mi yaşıyorlar? Yani sadece yer altında yaşıyorlar. Yer altında, aynen öyle. Buradaki virilya denilen ırk, viril denilen bir güçten, kaynaktan yaşamlarını sağlıyorlar. Bizden daha büyük ve daha ileride bir ırk. Bu hikayeye niye değindim derseniz, burada bu ırkın çok daha sonraları yaşanacak yer artık kalmadığında yerin altında dünya üzerine çıkıp dünyayı istila edeceklerine dair bir uyarı var hikayede. Evet ya bir de biz daha önce bu programlarda bahsetmiştik teozofiden, ruhçuluktan genelde onların söylencelerinde geçen bir Shangri-La ya da yeraltı uygarlığı. Hani bizim Kapadokya'da da yeraltı şehri buldular ya bir hikaye evet. Daha doğrusu Nevşehir Kalesi'nin altında bulmuşlar TOKİ'yi araştırma yaparken. İşte dünyanın altı tünellerle örüldür ve orada başka bir ırk ve insanların hem üstün hem daha eski bir ırk yaşamaktadır falan gibi. Söylencelerin aslında hikayeleştirilmiş versiyonu gibi tarihte tutuyor. Kaç dedim 1871. 71. Tam da Teozofi'nin bu Helena Blavatsky'nin başlatmış olduğu dini akımın patlak verdiği zamanlar. Patlak diyorum çünkü çok zararlı oldu şeyler buna çok iyi bir noktaya değindin. Zamanında bu hikaye ortaya çıktığı zaman buna inanıp bunun gerçek olduğunu ve gerçekten de real ya denilen bir ırk olduğunu ve bunun çok gizli bir ırk olduğunu işte bazı kişiler tarafından bilindiğine dair böyle söylentiler ortaya çıkmış. Hatta bunun gerçek olduğunu iddia edenler ortaya çıkmış. Evet. Bu bilim kurgu olmakla birlikte aynı zamanda okült olarak sınıflandırılan bir hikaye. Şimdi ilk önce değindik bir tanesi uzaylılarda temas dedik. Ondan sonra geldik yer altında yaşayan başka bir ırka değindik. Esas şeye geliyoruz şimdi. Gerçekten uzaylı istilasını konu eden bir yapıt var. Robert Potter'ın Germ Growers denilen bir kitabına geliyoruz. 1892'de yayınlanmış. Bunu ne yapıyor? Virüs yetiştirici filan gibi mi çevirebiliriz? Ee, uzay, uzaydan gelen bedensiz bir ırk insanların şeklini alabiliyor onların zihinlerini kontrol edebiliyor ve onları değiştirmek için bir biyokimyasal bir şey bakteri mutasyonu oluşturuyor öyle diyeyim yani ben ancak bu şekilde koza falan şeyden... var mı peki yani bir kozanın içine insan alıyor orada değiştiriyor falan gibi yok İmgara. bu daha çok böyle mikrobik bir şey olarak hı hı. yani mikrobu alıp o şekilde değişime uğramak anlamında yalnız bunu yazan Avustralyalı bir yazar bu Aynı zamanda rahip. Hı. Hikayenin içinde bazı böyle dinsel dokunuşları görebiliyorsunuz ama ciddi anlamda bir e, bilim kurgu ve uzaylı istilası hikayesi. Peki burada 19. yüzyıl mı yoksa 20. yüzyıl mı? 1892. 19. Bu evet. Dünyalar Savaşı'ndan önce evet, yazılmış. Ya, bir 6 yıl şey. evvelmiş. Aynen öyle. Aynen öyle. Ondan sonra da zaten şeyle H.G. Wells ile aynı zamanda yazmaya başladığını düşünüyorum. Çünkü H.G. Wells'in 1897'de yazmaya başlayıp 1898'de yayınladığını düşünecek olursak Dünyalar Savaşı'nın iki dünya diye yani Two Planets diye bir e, hikayesi olan Kurt Lastwitz var. Alman hikayeci. 1897'de yazıyor bu hikayeyi fakat burada enteresan olan nokta Uzaylılar istilacı olmaktan çok Almanlara İngilizlerin kraliyet donanmasını yenmelerinde yardımcı oluyor Almanlara bu uzaylılar. Bu da böyle yani istilacı değil ama hani bir yardım örneği. Aynı bizim o buluttan çıkan sarıklı atlı şeyler gibi ha. melekler gibi savaş kazandı bu aynen öyle. Evet ondan sonra zaten 1898'de H.G. Wells geliyor. War of the Worlds dünyalar savaşı bundan önce örnekleri olmasına rağmen bu Germ Growers gibi gene de bu alt türün diyeyim yani bilim kurgunun alt türünün bayrak taşıyıcısı oluyor ve ateşleyicisi oluyor. Bunun ardından birinci ve ikinci dünya savaşları esnasında bu tür biraz duraksıyor çünkü zaten o dönemde savaş var zaten istilalar var daha çok gerçeği yansıtan şeyler çıkıyor. Fakat e, savaşlar bitip e, soğuk savaş dönemine geldiğimiz zaman ve özellikle Roswell olayının olduğu dönemlerde tekrardan ateşleniyor. Roswell olayını bir kısaca biraz bahsedebilir miyiz arkadaşlar? 1947 yılında yaşanmış bir toplumsal hisleri diyebiliriz. Roswell UFO kazası olarak da daha yaygın olarak biliniyor. 1947 yılında Amerikan Hava Kuvvetleri'ne ait bir üssün yanında Roosevelt New Mexico'da bir uçak kazası ya da uçan bir obje kazası, UFO kazası olduğu da söyleniyor. Vakasının halk tarafından görülmesi, insanların yeri geldiğinde bahçelerine düşmesi ya da birinin bir tarlasına düşüyor galiba. Parça. Uçağın parçalanmış hali ha, ve içerisinden şey. de e, yok efendim uzaylılar hani o bildiğimiz şu anki herkesin kafasında oturmuş olan uzaylı şekli şemali. Kısa boylu maksimum gri. bir metre gri kocaman kafalı badem göz büyük uzaylıların içerisinden çıktığı daha doğrusu e, kaza alanından hükümet güçleri onlar hükümet diyorlar da anlayın işte Amerikan Devleti ve ordusunun kaza bölgesinden bu bütün kanıtları topladığı ve uzaylıların Amerikalılarla ilk temas ettiği ya da halkın ilk defa bu teması keşfettiği yerlerden bir tanesi olarak görülüyor ama çok karışık bir iş ileride biraz daha bahsedeceğiz zaten çünkü literatürü çok etkilemiş bir olay Roswell kazası evet yani bir komplo teorisi orada başlıyor konuyla ilgili tabi ama duruyor ilginç bir şekilde ellerde duruyor biraz daha kurgusal hale getiriliyor daha sonra tekrar bu sefer gerçekmiş gibi bir daha ortaya geliyor böyle. Ee, tekrar canlanıyor o konu. Dediğimiz gibi Soğuk Savaş esnasında bu Roosevelt esnasında tekrar ateşlenen bu tür. Elilerde özellikle oldukça fazla ürün veriyor. Bunlardan bir tanesi The Puppet Masters. Bu da daha çok zihin kontrolü yapan parazit tarzında bir yaratık. Roman Siver. mı? Öykü mü? Roman, kitap. Robert A. Heinlein. Ha Heinlein. Romanı. Heinlein. Hı -hı. Heinlein. Tekrar Robert Heinlein'in Starship Troopers var zaten. Kesinlikle 59 var. 59'da. Evet, yatsınamaz yani. John Windham'ın The Day of the Triffids var. Örnek olarak gösterebilecek. Invasion of the Body Snatchers var. Bunu zaten iyi biliyoruz. Yani bu türü sevenler özellikle iyi bilir. 1955'te gene. Jack Finney ve, yazarı. Evet ve 56'da da zaten hemen filmini çekiyorlar onun. Evet. Hı hı. Arthur C. Clarke'ın Childhood's End var. 1953. Hı hı. Ama dönemin özellikle evvelinde gelen hani konuşturduğumuz gene bilim kurgu dergilerini ya da ucuz dergileri. Ucuz neşriyatın özellikle üstünde durduğu bir konu bu zaten. Flash Gordon'u da bunun tersini de düşünebiliriz mesela öykülerde. Lovecraft'ın da bir sürü öyküsü var bu şekilde. Zaten ortada gelişmiş olgun bir uzaylı ile temas edebiyatı mefumu var. Evet ve aynı zamanda yani batıda bunun ellilerde ateşlenmesini de biraz şeyden de görüyorum. Yani savaşlardan sonraki dediğin gibi hem soğuk savaş meselesi, komünizmin yükselişi, Diğerini işte uzaylı gibi gösterme işgalin etkileri ve bir yandan da sinemanın olaya el atması da 50'lerde işi renklendiriyor, güçlendiriyor. Yani 55'te kitap yazılıyor, 56'da hemen filmi çekilmeye başlanınca iş evet. hızla büyümeye başlıyor. Evet. Zaten 50'lerdeki hani filmlere baktığımız zaman şey var, The Thing from Another World var. Sonradan The Thing olarak tekrardan çevrilen. Carpenter'ın. Aynen öyle. 82 de çekildi o. Ee, bunun da esinlendiği hikaye Who Goes There diye bir hikaye. Hı hı. E, 1938'de John W. Campbell Jr. tarafından e, yazılan bu hikaye buna esin kaynağı olmuş. He. Evet. Campbell e, aynı zamanda bu fantastik ve bilim kurgu türünün e, kurallarını koyan ve çok iyi de bir editör olarak bilinler. Bilim kurgunun hem altın hem gümüş çağlarında da bayağı sözü geçen bir yazar. Ki ikinci bölümde uyarlamalarda da kısaca adı aynı, geçmişti. Hem de Alien'da da aynı dönemden ve diğer yazarlardan bahsetmiştik. Burada gene o dergilerin bayağı bir etkisini görüyoruz. Bellilerde The Day the Earth Stood Still dünyanın durduğu gün 1951'de evet. çekiliyor. Burada Tam da atom enerjisinin kullanılmasının ardından yaşanan korkulara ciddi bir atıf var. Bir UFO geliyor Washington'da bir parkın ortasına konuyor ve inanılmaz bir hızla 4000 mil hız yaparak hani hareket ettiği için herkes bekliyor gelsin de konsun yani bu bizden bir şey değil belli evet. ki ve içinden bir uzaylı... Humanoid, bizlere benzeyen bir yaratık çıkıyor ama uzay elbiselerinin içinde olduğu için daha kimseye tam ne olduğunu bilemiyor ve ilk hamlesinde işte yanlış anlaşılıp vuruluyor. Vurulur vurulmaz, dev bir robot. 1950'deki filmde tabii şimdi yeni filmdeki kadar dev değil robot. Belki işte 2,5 metrelik falan bir adam kıvamında çıkıp insanların elindeki silahları yok ediyor, çevredeki tankları, topları bir bakışıyla yok eden Akıl almaz güçlere sahip bir robot ortaya çıkıyor. Neyse yani bu ortaya, bu gelen uzaylı dünyayı uyarmaya gelmiş. Atom enerjisini kullanmayı öğrendiniz. Eğer kendi iç savaşlarınız beni ilgilendirmiyor ama eğer uzaya gitmeye de çalışıyorsunuz. Eğer bu atom enerjisini uzaya taşımaya çalışırsanız o zaman dünyanızı yok ederiz. Hani haberiniz olsun ayağınızı denk alın diye gelen uzaylı hikayesi evet. 1951'de çok da başarılı aslında dönemin imkanları açısından çünkü mesela 53'te çekilmiş It Came From Outer Space diye bir film var. E aynı bütçeyi kullanmamışlar belli ki. Bir tane gök taşı düşüyor dünyaya bu It Came From Outer Space'te de ve amatör bir astronom olaya şahit oluyor. Gidiyor Önce göktaşı düştü zannediyor. O kraterin içinde uzay gemisini ve hatta emin olamadığı yaratığı da görüyor ama o krater kendi içine çöktüğü için bunu ispatlayamıyor. İnsanlara çok da böyle cesur bir arkadaşımız. Herkese uzaylı gördüm, uzaylı gördüm, uzay gemisi vardı, yaratık vardı demesine rağmen herkes bununla dalga geçiyorlar. Evet bir de aynı dönem şimdi Alien'dan bahsederken biz tekrar bu konuya gelmiştik. İkisi birbirine çok yakın konular ya. Alien'la mesela şimdi uzaylı yaratık istilası, uzaylı istilası. The Terror From Beyond Space 1958 yapımı. Onda da mesela direkt olarak böyle bir yaratık üzerinden bahsediyorduk. Fakat yaratık şeye kadar gelmiyordu. insana şey dünyaya kadar gelmiyordu. O nedenle bir şekilde yolda durduruluyordu. Ha, bu, ama ya, uzaylıdan korkmak falan diye. Evet, burada zaten korkulacak bir uzaylı yapmışlar. Yani böyle belki 2 iki, 2,5 iki metrelik tek büyük tek gözlü Sırtı kıllı ve ilerlerken arkasında salyangoz gibi bir iz bırakıyor ama sim bırakıyor. Yani evet. simli simli bir iz bırakıyor. En önemlisi başka bir korkuya bu atıf yapıyor o da insanın şeklini alabilmesi. Yani tanıştığı insanların şekline girebiliyorlar. Fakat bu öyküde şeklini aldıkları insanlara zarar vermiyorlar. Çünkü zaten kazara düşmüşler gitmeye çalışıyorlar. Ee, kaçmaya geri çıkmaya çalışıyorlar. Biraz insan gücüne ihtiyaçları var o yüzden bizlerin şeklini alıyorlar gibi bir biraz zayıf bir hikaye evet. ve sonra 58'de bir de senin dediğin bu filmin dışında The Blob var maalesef maalesef yani The Blob Steve McQueen başrolünde oynadığı bir film gerçekten korkutucu derecede zayıf bir hikaye kötü diyaloglar daha ne desem bilemiyorum yani olmamış ki nasıl olmamış bir film bir tane Yine gök taşından çıkan bir yaratık böyle balçık kıvamında dokunduğu kişiye yemeye başlıyor, içine alıyor ve yedikçe büyüyor. Yemek dediğimde yani hani içine alıp jöle kıvamında bir şey eritiyor, çürütüyor, yedikçe büyüyor, yedikçe büyüyor. İşte en son bir restoranı hani yutmaya çalışırken. E, yaratığı durduruyorlar. Orada da yine aslında bu tinge atıf yapabileceğim bir şey var. Çünkü yaratık elektrikle, asitle, işte silahla, ateşle hiçbir şeyle durdurulamıyor. Oradaki e, kavramsal olarak tek ilginç yanı The Blob'un soğukla durdurulabildiğini fark ediyorlar. Ve önce karbondioksit sıkarak üzerine gerilettikten sonra askerler falan neyse yetişiyor iyice soğutuyorlar bunu. Ve kutupa gidiyorlar güney kutbuna atıyorlar. Güney Kutbu ve filmin son cümlesi de o yani Güney Kutbu soğuk kaldığı sürece kurtulduk. O dönemde yani 50'lerin sonu, 60'ların başı yani birçok örneği olmasına rağmen The Blob'un bu kadar bilinir olması da benim en ilgimi çekiyor. Yani mesela benim aklımda kalmış Hani çok fazla etkilemiş olmamasına rağmen ve belki de biraz komik olmasıyla alakalı mı? Yani Esprili bir yanı var belki de ondan. Şimdi, ya aslında filmin sunumu öyle değil. Ama yani film kötü olduğu için bize hani biraz esprili geliyor belki. Ama şimdi fikir güzel. Yani yaratık çok orijinal tabii. Daha sonra da biliyorsunuz Dungeons Dragons'ın en ünlü yaratıklarından biridir. Ee, bu jöle kıvamında ilerleyen e, ve içine... Aldıklarını işte asitlerle emip yok eden bir canavarları vardır. Yani en orijinal yaratıklardan biri öldürmesi çok zor. Ve seni emiyor gidiyor. E i̇şte Steve McQueen'i tabii oynatmış olmaları bir şekilde filmin isim yapmasına etki sağlamış. Ama yani mesela şeyi demek istiyorum. Çünkü mesela 1959'da Ed Wood'un Plan 9 from Outer Space filmi. Uzaydaki proje Plan 9 Tam çevirisini bilmiyorum. Şimdi dünyanın en kötü filmi filan diye atıf yap yaparlar. Edwarda genel olarak zaten öyle bir şey vardır. Hani en kötü yönetmen ünvanı yakıştırmışlardır. Ben bu Plan 9 from Outer Space'i seyrettim. Yani dediğim gibi Blob kadar kötü değil. Açıkça söyleyebilirim. Evet. Tam abartılı oyunculuklar vesaire var. Ama bir kült film özelliğini alabilmiş blop Onu bile alacak durumda değil yani. Ve burada... Yine mesela bu Plan 9 from Outer Space'te kavramlar yine gelişmeye devam ediyor. Çünkü uzaylılar gelip ölüleri kaldırıyorlar. Ve insanlarla ölülerle savaşıyorlar. Zombilerin dünyayı ele geçirmesi uzaylılar yoluyla. Beril çok iyi hatırlarsın bu senaryoyu. bayağı World of Warcraft'la kullanılan şey. <gülüyor> Dışarıdan gelip de ölüleri tekrar ayağa kaldırmak, insanların üzerine ha. sürmek. Bir de bir de yine bu kavramlardan unutmadan söyleyeceğim. This Island Earth diye bir film var 1955'te. Uzaylılar geliyorlar bir bilim insanından kendi gezegenlerini kurtarmalarına yar yardım etmesini istiyorlar. Yine burada da yeni bir kavram geliyor. Uzaylı geliyor bizden diyor ki benim aman benim gezegenimde ben zor durumdayım. Sen bana yardım et. Oysa esas amacını gizliyor. Esas amacı bu dünyanın kaynaklarını sahiplenmek, dünyayı istila etmek. Önde bir perde çekip böyle bir oyun oynamak, bir kandıran uzaylı. Evet. Bu arada 50'lerdeki e, filmlerden bahsederken Dünyalar Savaşı'nı unuttuk 1953'te. Aslında en önemlisi e, o. E, yani şöyle bir bakınca ciddi anlamda kaliteli, korkutan şey yapan böyle ürperten. Bir yandan da, da böyle geleceğe biraz karamsar bakmamızı <gülüyor> sağlayan filmlerden bir tanesi. Tabii tabii yani o başarılı örneklerinden yani hem hikayenin başarısı dolayısıyla hem çekimleri de. Bugün bak durduğumuz yerden zevk almamız zor bu filmlerin hepsi hiçbirinden efektler açısından olsun. Yani sinemanın anlatım dili daha gelişmemiş. Sürekli işte sanki sessiz film seyreder gibi mesela sürekli müzik dinliyorsunuz. Fonda bitmeyen bir müzik var yani kardeşim iki dakika durdurun şu müziği değil mi? Yok o müzik... Çünkü dramatik etkiyi sağlamak için o müziğe ihtiyacı var o filmlerin. Şey de var orada tabii. E, Dünyalar Savaşı çok güçlü bir hikaye. Alt tarafında çok güçlü bir dramatik altyapı da veriliyor. İnsanlarda o hisleri yaratma gücü inanılmaz. Daha evvel, filmden evvel Orson Welles'in bir radyo tiyatrosunun yaratmış olduğu bir, gerçekten de insanların e, işgal edildik zannettiği uzaylılar geldi falan diye sokaklara uğradıkları artık böyle evlerden fışkırdıkları şey var. E, tarihine bakıyorum şu 1938, an ama. 1938. 38 değil lazım. mi? Evet. Daha henüz sinematik olarak gücünü ispat etmediği halde şey en son Tom Cruise'un oynadığı filmde bayağı histeri gelleri vardı açıkçası insana dokunan eden dramatik olarak güçlü olduğu yerler vardı. Bence hikayenin gücü. Bilmiyorum. Yani Cevhersin evet. başat hangi şeyini getirip masaya koysanız, senaryo her dönemde geniş yapıyor. Uyarlamalarda da birebir bunu söylemiştik galiba. Evet. Evet. Ben birazcık şeyden bahsetmek istiyorum. Şimdi ee, korumuz korku ya. Şimdi uzaylı, uzay, birazcık daha mekanik tarafından bilimsel gelişim gibi şeyler. Bunlar çok yeni kavramlar. Ama çok eskinin canavarlarıyla da gene örtüşen tutan yerleri var. Şekil değiştirmekten bahsettik mesela uzayları tanımlarken. Ya da gelip köleleştirmesinden bahsettik. Ya da gelip dünyayı ele geçirmesinden, seni öldürmesinden ya da yemesinden etmesinden bahsettik. Bunların hepsi ayrı ayrı kitaplarda, hikayelerde kullanıldı. Altında bir tane temel şey var aslında o bilinmezliği bunların. Yani ne biz uzayı biliyoruz tam manasıyla ki bildikçe bu iş birazcık daha başka şeylere evriliyor. Mesela ilk başta 1800'e 1800 başında meşhur, 1835'de hatta meşhur bir tane büyük ay yalanı diye çevirebileceğim bir hisselik bir şey var. Bir gazete tevrikasında. Peş peşe yapılan günlük deşriyatlar gibi düşünün. The Sun gazetesinde yapılmış. Uzayda değilse bile ayda direkt olarak yaşayan yaratıklar, insanlar değil de ayrı bir koloni yapısında olduğu, onlarla haberleşildiği, onların görüldüğü. İşte aya nasıl söyleyeyim özgün, aya Ayda yaşayan kendi tipleri olan ilginç yaratıklardan bahsediliyor ve bir haber gibi ortaya sürüldüğü için insanlar buna cidden ayıla bayıla inanıyorlar. Sorunlar da çıkıyor çünkü o dönemin saygın astronomlarından bir tanesi Sir John Herschel'ın adıyla yayınlanıyor bu teftika. Tevrika diyorum makale adıyla ilk başta şey yapılıyor. Yazar ve aynı zamanda gazeteci Richard Adam Locke'un büyük bir başarısı olduğu söyleniyor. Yani sansasyonel edebiyatın büyük örneklerinden diye var. Edebiyata sokuyorlar haber gerçek olmadığı için. Ama insanlar ciddi ciddi buna inanıyorlar. Orada yaşayan yaratıkları da yani bu yaratıkları görmeniz lazım. Bugünkü bildiğimiz manadaki vampirin o zar kanatları ama kenarlarında sivri kancaların oldu parmak uçlarında gibi düşünün. Kıllı ayakları var. Yani yarasa insan tabii yani insan büyüklüğünde yarasalar. Evet evet i̇nsan ama vücutlu. Yani bildiğiniz aslında bu hani 1000 şeyde orta çağdaki Kutsal kitaplarda, İncil'i destekleyen başka yan kitaplarda özellikle tasvir edilen şeytanları, ifritleri, iblisleri açıkçası açıklıyor. Çünkü neden? insanlar birazcık daha o konuya yakınlar. Üstelik hem uzay bilinmez, ee, 1824'te Alman e, bir bilim adımı Franz von Paolo Grithuizen ay yüzü yüzeyinde bazı buluntular gördüğünü söylüyor. Teleskopun ucunda böyle görüntüler, buluntular, oradaki şehirler hatta böyle tek taş yapılar dikilir, monolitler olduğunu falan söylüyor ki monolitler çağı birazcık da o 1800'ler, 1700'ler. Antik Mısır'dan insanlar gidip görüyorlar o eski devasa antik yapıları, o taş sütunları vesaireleri ve gerçekten orada bir buluntu, e, akıllı bir medeniyetin kurulduğunu vesaireyi söylüyorlar. Daha sonra bunların hepsi açıklandı tabii onların tamamen görsel yanılsama olduğunu, üzerine düşen gölgelerin yarattığı, İllüzyonlar olduğunu söylemişlerdi. Aynısı Mars için de geçerli. Mesela Mars'ta kanallar olduğunu, nehirler olduğunu söylüyorlardı. Hı hı. Daha sonra bakıldığı zaman onların zaman içerisinde değişen gene böyle ışık kırılmaları olduğu ortaya çıktı. Yani özellikle uzayla alakalı korku ya da bilim kurgu hikayeleri yazıldığı dönemde bilinmeyen şeylere böyle küçük minimal atıflarla işte bakıyorlar orada kanal olması lazım diyorlar e, bilim adamı ve bir bilim yazarı ya da bilim kurgu yazarı hemen bunu alıyor. Diyor ki bir hayal dünyasında kurguyla beraber o zaman diyor orada yaşayanlar var şöyle bir uygarlık olsa gerek diye bunu hikayeleştiriyor, kurgulaştırıyor. Ama öbür taraftan biz tabii uzaya işte en son Curiosity'yi göndermiştik galiba. Uzayda gidip Mars'ta bir araştırmalar yaptıkça bunların gerçeklikle alakası olmadığını gördükçe de e, bu sefer tabii bunların içeri boşalıyor. Uzaydan gelen Marslılar mesela Dünyalar Savaşında bütün halsini koparanlar Marslılardı. Ama hep bilinmeyenin yaratmış olduğu ya da az bilinenin yaratmış olduğu korkular mı? 1950'lere döndüğümüzde ise Batının etkilendiği şeyler bu bilinmeyen korkusundan diğeri öteki korkusuna evriliyor. Yani özellikle sinemadaki ürünler bir yandan uzaylı korkusu anlatırken diğer yandan da hani komünizm korkusu. McCarthy korkusu gibi şeyleri yani bu Amerika'nın tabii çok büyük etkisi var. Çünkü sinema oradan büyük bütçeli yapımlar oradan çıkıyor, oradan besleniyor. Dünyaya rahatça yayılıyor. Bunlardan da en baba örneklerden biri tabii ki Invasion of the Body Snatchers. O da 1956'da ilk film çekiliyor ve tam bir işte birbirini ispiyonlayan ve mutlu hiçbir şey hissetmeyen yaratıklara dönüşen insanlar hikayesi bir İnsanlar bir tohumla beraber gece uyuduklarında o tohumun içinden vücutları yeniden oluşuyor. Ve o oluşan vücut senin yerine geçiyor. Seni de öldürüyorlar. Sen ölüyorsun. Gidiyorsun. Yeni vücut senin bütün bilgilerine aiz. Aynı zamanda hiçbir şey hissetmiyor. Hisleri yok. Sevemiyor. Nefret etmiyor. Aşırı hiçbir tepkisi yok. Mutlu oluyor. Ve işte bu bariz bir şekilde işte bu McCarthy dönemi işte Amerikası, Sovyet korkusu... Atıfları yapıldığı halde işte hem yazarı, kitabın yazarı da, filmin yönetmeni, başrol oyuncuları falan da aslında reddediyorlar. Hani hiçbir alakası yok diyorlar ama açık ve net bir şekilde bu korkular görülüyor. Öteki korkusu, düşman korkusu tıpkı dünyanın durduğu gün filmindeki gibi. Tabii yazarın ne hissettiğine bakmak lazım. Yani oyuncu vesaire ne kadar... İnkar ederse esin sonuçta yazarın esas anlatmak istediğidir önemli olan. Evet yazar bu şekilde düşünmüyor büyük ihtimalle. Bu arada Invasion of the Body Snatchers'ı vücut hırsızlarının istilası diye de çevirebiliriz. Bu film aynı, aynı zamanda Body Snatchers bir öyküden alınmış gelmiş. Tabii Heinlein'in Puppet Masters'ını da aynı şekilde koyuyorlar. Daha sonraki yapım filmlerinin isim macerası biraz komik. Şimdi ilki Invasion of the Body Snatchers 1950 56. 1978'de bir daha şey var Dan Sutherland'in oynadığı herkes bunu hatırlıyor herhalde o baya vurucu bir filmdir hem yakın zaman gene adı Invasion of the Body Snatchers ondan sonra 93'te Abel Ferreira'nın yapımcılığında ya da onun filmi Body Snatchers oluyor Invasion gidiyor daha sonra 2007'de Nicole Kidman'ın oynadığı Daniel Craig'le beraber bir versiyon daha çekiliyor. O da The Invasion oluyor. Yani, yani. bir başını bir sonuna atarak çoğaltmışlar. En son of the diye bir tane film yapacaklar herhalde. <gülüyor> <Bir sonraki gülüyor> Bu arada sana, sana başka bir haber vereyim. Ben tabii bunu bilmiyordum ama 2008'de bir de e, The Blob'un ikincisi çekilmiş. E, çeşitli başlıklarla Beware The Blob veya Son of Blob Son of The Blob <gülüyor> The Blob Returns 72'de yapmışsın. Şeklinde başlıklar. Ya birazcık bu hani dedik ya uzaylığı bilinmiyor, insanlar karşılaşıyor. Biz şimdi doğru yere adreslememiz lazım. Biz burada korkuyu ve korkuyu yaratan aslında alt yapıyı konuşuyoruz. Daha hikaye anlatmakla alakalı ekstra bölümlerimiz olacak belki ileride. Onlardan değil de nereden beslendi bu korku birazcık onu masaya yatırıyoruz. Burada... Yani 1947 Roosevelt vakası ya da ondan evvel bahsedilen hikayeler sanki onlar çok yeni şeyler. Maksimum 200 senelik bir tarihten bahsediyoruz değil mi burada? Yani ben 1835'te, 1824'te insanlar teleskoplarının çok güçlü olmaması nedeniyle belki akşam belki de fazla kaçırdıkları için yeri geldiğinde. Bazı şeyleri yanlış yorumluyor olabilirler ki yenilen yemeğin edebiyata etkisiyle alakalı da ayrıca konuşmalıyız. Çünkü Drakulayı yazmadan önce Bram Stoker'ın bir önceki akşam nefis bir stakoz yiyip ondan sonra sabaha kadar <gülüyor> vampirle boğuştuğunu anlatıp dururlar. Ee, korku dünyasının dedikodu tarafı böyle magazini. Ee, ama bunlar eski şeyler, eski hikayeler, eski karşılaşmalar. Yani her şeyi UFO'larla ya da uzay bilimiyle alakalı olarak gelişmelerle olmadı başlamadı diyebiliriz. Yani Biraz önce vermiş olduğun e, mikro mega örneği çok iyiydi. Çoğu insan bilmez birazcık da strik e, hicivi ön plana çıkartan bir metin olmasına rağmen gerçekten ilk bilim kurgu olarak geçiyor. İyi de bir bilim kurgu olarak geçiyor. Ama şimdi bir canavarla ya da bir uzaylı ile ya da kendi türünden olmayan biriyle karşılaşmanın ben iki tane ayrı boyutu olduğunu düşünüyorum. Bir tanesi İncil'de de geçen bu Ezekel Peygamber'in gökyüzünde yanan bir savaş arabası, tekerleri yanan bir savaş arabası görmesi şey var, vizyonu var mesela. Onun da adı tam olarak neymiş? Merkaba. Yani Mistizmin içerisinde. Hem hem Yunan tanrıları duygusu yaratıyor hem Hint tanrıları duygusu Tabii. yaratıyor. Muhteşem. Ya ama işte o dönem zaten yarattığı duygular itibariyle de normal yani bu hikaye geçmişse eğer bir şekilde. Zaten M.Ö. 900 civarında falan atıyorum belki 1200-1300 olabilir. Ama Yunan tanrıları değil de erken Yunan tanrıları diyebiliriz orada. Hint tanrılarıyla yine tanrı. yakalar bunlar birbirine çağdaş bir hikaye. Ama sonuçta. Yani gökyüzünde uçan bir savaş arabası gördüm, tekerleri yanıyordu, onun içerisinden bana bir ses seslendi ya da beni oraya çekti falan. Bunlar gerçekten de bir istila değilse de, hani yabancı bir türle, güçlü bir türle, aciz kaldığım bir türle karşılaşmayı aslında andırıyor, söylüyor. Daha evvelinde başka yaratıklar var mesela ama yani biz vampirleri, cinleri vesaireleri konuştuk. Şimdi o çağlarda, orta çağda, karanlık çağda ya da antik çağda insanlar vampirleri, cinleri gerçekten kendi yaşadıkları dünyanın bir... Öyesi olarak, bir bireyi olarak görüyorlardı. Vampirle karşılaşmış, cinle karşılaşmış adam diyorlardı ama 1800'lerde falan bu kadar vurucu olmasın uzaylı canavarla karşılaşmadan. Bir yerde şey de olabilir, uzaylılarla karşılaşma vakaları hadisesi de olabilir. Onun ayrıca bir vuruculuğu olabilir. Gökyüzünde uçan bir şey geldi, buraya kondu falan gibi. Ki Dünyalar Savaşı'nda da mesela henüz daha uçak tam manasıyla kullanılır hale getirilmemiş. Uzaylılar uçarak gelmiyorlar, top mermisi gibi atılarak geliyorlar evet dünyaya gibi şeyleri var bunlar eski şeyler ben daha eskide bunun kökeni olduğunu düşünüyorum ve vampirden uzaylı canavara nerede dönüştü nerede geçti orada merak ediyorum açıkçası bu sadece hikaye meselesi de değil senin deyindiğin gibi aslında bu hani vampirden canavara ne zaman dönüştü hikayesi değil hani mitolojiden buraya nasıl geldik diyebiliriz hani düşünecek olursan insan her zaman dünyanın üst tarafında yani gökyüzünde yaşayan bir şeyleri hayal etti Kendine benzer veya kendinden daha büyük ama her zaman bir yani belli bir noktaya kadar kendi suretine benzer birilerini hayal etti. Belli bir noktadan sonra evet. artık himonaid olmaktan çıkıyor, böceği geliyor, mikrobu geliyor, blobu geliyor. Biraz merak, biraz korku, biraz bizden başka kim var düşüncesi. Tabii en önemlisi bu. Evet. Ne kadar ilerlediler düşüncesi. Sonunda da zaten savaşlarda vesairenin de etkilediği gibi e, istila edilme korkusu zaten e, bunun en büyük yansıması. Ama şöyle. istila edilme korkusu mesela dünya tarihinde istila edilmiş milletlerde yok çok ilginç. Orta Amerika'da ya da işte daha sonra Pasifik adalarının içerisinde falan dışarıdan birileri gelecek güçlü. Teknolojik olarak da medeniyet olarak bizden üstün. Yani burada rakamsal olarak üstünlükten bahsediyorum. Tüfeği var, gemisi var şunu, atı var falan gibi. Ve bize kötülük yapacak diye bir anlatıları yok bu adamların. İşin kötü tarafı istila eden milletlerin. İngiltere Böyle gibi. bir edebiyatı var ya. <gülüyor> İngiltere <gülüyor> He. gibi. Hem gidiyorsun istila ediyorsun, kolonileştiriyorsun. Tabii bunun korkusun, bunun geri dönüşünün korkusunu da yaşayacaksın. Zaten 2. Dünya Savaşı'nda en büyük korkuyu o zaman yaşamışlardır diye düşünüyorum tabi. karşı. Ada olsalar da yani bir şekilde istila edilebileceklerini yani tamam. böyle böyle düşünüyorlar, böyle yaklaşıyorlar çünkü onlar kendi deneyimlerinden, kendi geçmişlerinden belki yola çıkarak yapıyorlar. Özellikle buna en güzel örnek hec'i versin e, dünyalar savaşı'nı yazarken e, İngilizlerin Tazmanya istilası ile ilgili protestosunu rahatlıkla görebiliriz ki kitabın içeriğinde de vardır bu. Evet kitabın birinci bölümünde özellikle bunu vurgulayan ve bundan bahseden e, birkaç kısım var ve sadece İnsan türlerinden medeni olarak geri kalmış bir şeyin işgal edilmesini ya da istila edilmesini değil, şeyi de eleştiriyor. Orada bizon ve dodo gibi türleri de yani insan dışında hayvanların da artık istismar seviyesinde kullanılmasını ya da sektörel olarak yemek üzerine yetiştirilmesini falan da eleştiriyor. Zaten zaman makinesinde de birebir kullanıyordu bunu. Geleceğe gidildiğinde insanlar... Sadece murloklar beslenebilsin diye aynı bu haralara sarılmış inekler gibi kullanılarak yetiştiriliyorlar. Ama burada önemli olan vurgulamak gereken şu var. Birincisi uzaylının ifade ettiği şey uzaylı üstün bir teknoloji kötü niyetli olabilir ki ele alışı genelde insanların ya da işte kıta Avrupası ile İngiliz Edebiyatı'nın hep böyle kötü niyetli olabilir. Gelip istila eder ve senin malını, canını, etrafındaki kaynaklarını Alır, senin bütün o yaşamını değiştirir gibi bir algı var. Yani birazcık istediği, birazcık işgal edebiyatını getirmiş olduğu bir şey. Dedik ki bir bilinmeyen korkusu, iki öteki korkusu. Bunlar kullanılıyor. Teknolojik olarak gelişmiş, bizi ve kaynaklarımızı sömürmek isteyen korkusu. Ki bunun en eğlenceli örneklerinden biri de 80'lerdeki We Visitors dizisidir. İyi niyetli geldik yani güçlü olmalarına rağmen savaşmayı önce tercih etmeyip insanları kandırıp ondan sonra sularını suyundan etinden faydalanmak için onları avlamaya başlamaları ve bunu gizli gizli yapmaları meselesi. Ama aynı zamanda eski korkularla bu uzaylı korkusunu birleştirme meselesi var ki işte Alien'da da aslında benzer bir şey yani hem böceksi bir yaratık var elimizde. Yani teknolojik olarak üstünlüğü yok ama gücüyle bir ayrı bir eski bir korku bilinmeyen yaratık korkusunu birleştiriyor. Aynı şey işte Dan O'Bannon'un yaptığı Life Force filminde 1985'te çılgınca bir karmaşayla karşılaşıyoruz. Şimdi önce uzaylı korkusuyla başlıyoruz. Haley, kuyruklu yıldızı dünyanın yanından geçerken işte ona... Kontrol etmeye çalışıyorlar ona bakmaya çalışıyorlar vesaire. Bu sırada orada bir uzay gemisi keşfediliyor. Uzay gemisinin içine girince bu sefer böyle yarasamsı, işte senin demin ayda yaşadığı söylenen yaratıklara benzeyen yaratıklar görülüyor. Bu sefer o amanın vampir korkusu bir an için içimize düşüyor. Sonra yaratıklar dünyaya indiğinde mesele Sukubus korkusuna dönüşüyor. Çünkü yaratıklar... ...kan değil işte enerji emmekteler ama bir yandan da vampir olarak da adlandırılıyorlar. Geçen hafta konuştuğumuz gibi zaten çok kolay o dönüşümler. Hepsi vampir, hepsi sukubus, hepsi cadı. Hepsi cinli. Aynen öyle. Derken bunlardan kurtulmak için en güzel yolun karna saplanan kalbe de değil... ...karna enerji merkezine, çiğe saplanacak olan... Demir çubuk olduğu, geçen haftaki konuya yine ilişkili demir çubuk olduğu, çelik, gümüş falan onların işe yaramadığı ortaya çıkıyor. Bunlar hepsi aynı filmin içinde oluyor. Sonunda da zaten dönüşenler yüzlerce binlerce Londra sokaklarında canavarca birbirine saldırmaya başlıyor. Burada da zombiye dönüşmüş oluyorlar aslında yaratıklar. Bir yandan zombi istilasını da görüyoruz uzay filmi olarak başlayan bu filmde. Yani bu şöyle de ifade edilebilir. Düğüne gitmeden önce evdeki bütün takıları takınan bir hatun, hatun meselesi bu. Yani elindeki bütün malzemeyi kullanmış bir anda. Ee, şey işte gene ya Dan, Dan O'Ban'ın Toby Hooper'ın süper fantazileri Bunlar hem korkucu hem bilim kurgucu hem de doğaüstücü olunca ortaya bu şekil şeyler geliyor. Yani işin içinde kesin bir zombi ya da bir vampirik. Bir yaratık bekliyorsunuz. Ben denobanımdan beklerim yani. Evet, bir de sonuncu olarak aklıma benim gelen şey meselesi var. İstila aslında edildik. Farkında bile değiliz korkusu. Son dönemin özellikle bu reptilian, sürüngen... Bu videoda de zaten aynı imajlar kullanılmıştı Visitors'da. Sürüngen yaratıklar bizim şeklimizde, bizim beynimizi kontrol ediyor. Bizleri etkiliyor. İşte ayın karanlık yüzünde üstleri var vesaire gibi çoğaltılabilecek... Bir sürü şeyle bize subliminal mesajlar veriyor ki bu işte Day Live 1988'de tam bunu yapıyor. Uzaylıları gösteren güneş gözlüğü buluyorlar. O güneş gözlüğüyle bakınca kimin uzaylı olup kimin uzaylı olmadığını televizyonda ya da sinemada bize verilen subliminal mesajların görünmesini sağlayan bir teknoloji ortaya çıkıyor. Yani bir yandan da ele geçirildik, kullanılıyoruz zaten. Bugün sahip olduğumuz teknolojilerin bir kısmı uzaylı teknolojisi ve biz beynimiz kontrol ediliyor korkusu. İşte bu da aslında 1800'lerin başında hep söyleyip durduğumuz insanların bilim karşısında bocalaması var ya. Yani cep telefonu, internet, Ay'a çıkmak, bir tarafta soğuk savaş falan derken gene orada bir toplumun daha doğrusu küresel olarak bütün insanlığın o bir bocalaması biraz söz konusu. Çünkü... Hadi Roosevelt davasından sonra insanların dünya savaşları da geçirmişler. Popüler kültürde birazcık daha çekiştirebilecekleri bir konuya ihtiyaçları vardı. Ama uzaylı filmleriyle, uzaylı öyküleriyle vesaireyle bunları insanlar kurgu seviyesinde tuttular mesela. E, kimse ufalara inanıyorum mu, inanmıyorum mu o konuda bir ayrışma noktasına gelmemişti ama 1960'ların ortasından itibaren böyle bir... Kült, bir inanç, bir tarikat şeyi oldu. Bunun adını tarikat koymasalar bile. Ki koyanlar da var. Buyurun Scientology. Scientology. Direkt olarak bu şekilde bir inanç sistemi ortaya çıkarttılar. Oluşturdular, bahsediyorlar falan. Hani biraz önce dedin ya reptil, reptilianlar. Ondan sonra işte oyuk dünya teorileri var. Hani biraz önce Berlin söylediği yer altından şeyler gidiyor, kanallar gidiyor falan gibi. Shangri-La hikayesi, Agartha mevzusu. The War of the World'de yerin altından çıkması şeylerin, tripodların. Ama onlar şeydi, top mermilere düştükten sonra gidiyorlardı. Ona. Ama önceden gömülmüş meselesi, Eskiler. Eskiler içine gömülmüş yer Ortada. altında bekliyorlar. İçine girdikleri zaman canlandırıp kaldırıp yürütüyorlar. Bravo, çok iyi yakaladın. Oradaki Benim aklıma gelmişti. can alıcı sahnelerden bir tanesidir aslında. Onlar aslında burada uzun zamandır bekliyorlar uykuda. Evet. O da çok büyük korku. Ama işte baz. İyi bir derlemeci aynı zamanda doğru soruları soran bir yazar olmanın yanında çok iyi de bir yazar. Bugün açın tekrar okursunuz ki Frankenstein için onu söyleyemeyeceğim. Frankenstein biraz daha yorar adamı. Neyse demek istediğim şu aslında kültürel olarak ortaya çıkmış bir komplo teorisi dinleri diye bir kavram var. Bence bunu da biraz tartışmalıyız. Şu an insanlar mesela Lovecraft'ın kutulu mitosunu yaratırken kullanmış olduğu alien arkeolojisi. ...ya da böyle e, dünya dışı yaratıklar arkeolojisi gibi kavramları aldılar, din yaptılar. Mesela ne dediler? Kadim zamanlı e, uzaylılar dünyayı ziyaret etmişlerdi. Sümerlerin tanrıları da oydu, işte Mısır tanrıları da oydu, Aztek tanrıları da, işte bizim Hititlere vesairelere... ...hatta işte Yahudi tanrısı da oydu, Yahova da oydu falan gibi. Bunları bir inanç sistemi haline getirdiler ki Lafkurat mesela yapsa yapamaz mıydı? Yapardı büyük ihtimalle ama bu hala edebiyat tarafında kalmıştı. Yine o makalesi içerisinde de geçiyor edebiyat nedir, inanç nedir diye. Doğa üstü, edebiyatta doğaüstü korku üzerine bir makalesi var. Belki onu da bir gün konuşacağız burada. İnsanlar bir inanç haline getirdiler. 60'ların ikinci yarısından sonra günümüze kadar gelen böyle bir yapı var. Nivej dinleri de açıkçası buradan çıktı. Ruhçulukta, medyumlukta pek tutunamamış olan adamlar da birazcık buna evrediler. Sirius'tan gelen UFO'lara inanıyorlar mesela. USO'lara inanıyorlar. O da UFO mesela e, tanımlanamayan uçan obje ise e, tanımlanamayan yüzen obje bu da. Suyun altındaki de Sapmarin bir objeden bahsediyorlar. Uso'lara inanlar Mesela Uso yoktu. Uso'nun denizaltı olduğu halde Uso diye bir şey çıkartıldı falan. <gülüyor> Böyle bir inanç nedeniyle evrildi. Dönüp baktığın zaman da gerçekten komik şeyler. E, insanlar inanıyorlar. 2012'de kıyamet kopacak dediler mesela. E, bizim Şirince'de. Gittiler, Ufo beklediği insanlar. Şimdi e, nasıl anlatacağız biz? Arthur C. Clarke'ın bu konuda bir tane öyküsü var. 98'de Sarmal yayınlarından çıkan Tanrının 9 Milyar adında e, geçiyor öykü. Şu an adını hatırlamıyorum. Uzaylılar dünyaya gelecek ama şanssızlık. Birkaç hafta evvel e, çok büyük bütçeli ve inanılmaz sanatımı yapılmış uzaylıların dünyayı istila edeceği üzerine bir film. Bütün dünyayı e, şey yayınlanıyor, bütün dünyayı kazıp kavuruyor film. Ve uzaylılar geldiği zaman da merhaba biz dostuz dediği anda bütün tank damluları <gülüyor> ve silahlar uzaylıların üstüne çeviriliyor. Daha sonra uzaylılar biz çok şaşırıyorlar niye bize saldırdı bunlar diye. <gülüyor> böyle bir hadise var biz de kafamıza yaratıp duruyoruz bilmiyorum. Belki bir gün bir uzaylı gelir çok şaşıracak yani. Tabii bunun mesajları da geliyor. yani Biz hep düşman düşman diye tanıtıyoruz eninde sonunda ya iyilerse. Ya barışçıl amaçta geldilerse ya yanlışlıkla düşmüşlerse gibi örnekleri de var. Mesela E.T. var, Starman var. Bunlara örnek verebilecek. Yani evet. iyi niyetli bir istila amacı yok. Ya yanlışlıkla düşmüş oraya ya evine gitmeye çabalıyor. Bu tip örnekleri de var bakacak olursak. Özellikle 80'li yıllarda bu örnekler. Aile filmleri. Aile filmleri tadında şey var, evet. evet. Hatta Starman için biraz daha öyle romantik bir film diyebiliriz. Tersine örnek verebilecek olursak yani insanların istilasıyla ilgili mesela yakın örnek Avatar var. Evet, evet, o tersine güzel bir örnek. Yani pek çok çeşit. Alien ne işin var mesela 1980'lerde yine 88'de yayınlanan o da öyle. Eğer yanlış hatırlamıyorsam uzaylılar geliyor, mülteci olarak aramıza karışıyor. Bana Hatta bu çiz, şey ekşimiş Süt içiyorlar, yumurta kafaları falan filan Aha, var böyle. Ekşimiş süt içiyorlar. Kend, yani o, o besinleri onun falan şeklinde. E, bunun, bunun dizisi de, vardı değil mi? Ve şeye katılıyorlar yani topluma karışıyorlar. Evet evet. evet, evet. Vardı. Bir de tabii bu söylediğinden unutmamamız gereken District 9 da tabii önemli hmm. bir şey. Bu sefer istila yok ama geliyorlar, yardıma ihtiyaçları var. İnsanlar onlardan daha güçlü olduğu için teknolojik olarak geri olsalar da Onları bu sefer yine kamplara yerleştiriyorlar. Üzerlerinde bir güç kurmaya çalışıyorlar. Onlar da kaçmaya çalışıyor. Kaçmaya çalışırken evet. işler karışıyor. District 9'de onu güzel anlatıyor. Evet. Yine koronileşme korkusu tabii burada. Evet. Bir başka güzel örnek daha var. 1989 The Abyss. Abyss. Abyss. Evet. O çok güzel bir filmdir. Ben gerçekten severek izlediğim bir filmdir. Hala da böyle karşılaşırsam televizyonda muhakkak izlerim o filmi. O da istila değil yani tersine örnek de değil ama barışçıl amaçla gelip sadece incelemek ve ya da orada yaşamak amacıyla bulunan dünya dışı varlığı anlatır. Biri bombalamaya kalkar, diğeri bombayı oradan çıkarmaya çalışırken boğulur. İşte uzaylılar alır onu gemiye bir oksijen şeyi yaratırlar, alanı yaratırlar soluyabilsin diye. En sonunda tabii varlıkları ortaya çıktığı için de adamı yüzeye çıkardıktan sonra çekerler. Bir yandan da komedi korku meselesi de var bu 80'lerin sonunda ben de bayağı korktuğumu hatırlıyorum o dönem ama komedi Korku Creatures diye mesela bir şey var. Aa, Böyle küçük evet. e, kirpi kılıklı et yiyen yaratıklar gelirler dünyayı istila etme şeyinde Kansas'tan başlarlar istilaya. Biraz zorlanırlar işte Kansaslılar kafaya tüfeği sıkar filan bayağı bunlarla savaşır. Böyle şeyler de yapıldı ya da işte uzaylı öğretmenlerin ele geçirme çabası vardır. Üniversiteli çocukları mesela. The Faculty evet. 1998'de böyle fantastik yerlere de gitti. Ya da Science mesela geldi Shyamalan'ın 2002 yılında Mel Gibson'ı da başrolünde oynattı. Dünyadan insanları belki et diye kullanmak için, kaynaklarını çalmak için vesaire gele gele dünyaya geliyorlar ama sudan ölüyorlar. Şimdi %80'i suyla kaplı bir gezegene gelip oradaki insanları öldürmeye çalışmak ne kadar akıllıca bir hareket. Hayır <gülüyor> ne <Evine> aklı hizmeti. <gülüyor> Çoğusu olan ya. bir dünyaya gelirsin yani. <gülüyor> Şaymalan, Malum, e, hikayenin o giriş kısmına vuruldu büyük ihtimalle. Tarlaların üzerinde işaretler falan o dönem bir şeydi ya fenomendi yani ya evet. bilinmez. Daha sonra çiftçinin bir tanesini yapmış olduğu bir numara olduğu ortaya çıktı. Şaka diyorlar buna ama şaka falan değil bu hani. Bayağı bir insanları trollemiş The Arrival var mesela 96'da. Ben hayal meyal hatırlıyorum. Sadece bir radyo astronomun böyle mesajlar arasında işte uzaylılarla iletişim kurulabilecek veya onlardan mesaj olduğu farkına vardığı bir şey ortaya çıkıyor diye hatırlıyorum evet. ama video piyasası Vallahi... çok zengin zaten. Yani ne bileyim bu hani videodan yani sinemada tabii ki bu işi çok geliştirdi ama işin içine video girince ve video diye bir piyasa olunca insanlar tabii bütün yaratıcılık şeylerini kanallarına açı verdiler. MV evet. çeşitli. Yani her bir sayabileceğimiz ana kurgunun emin ol 25 tane ayrı türevini çekmişlerdir. Independence Day var, onu unutmayalım. Esas bomba odur. Aslında unutar bunu ya. ya. Bence de ya. <gülüyor> hiç hiç, hiç hatırlamasak Özel da. Özellikle kaçırılmamalı. Allah benim <gülüyor> çok güldüğüm bir filmdi evet, o. Yani evet. hani şeyi falan geçti, öyle imagine falan geçtim ciddi ciddi güldüm. Uzaylıları hektiyorlardı. Bence es Microsoft kullanıyordu şeyler uzaylılar. Evet. evet. Ardından hemen ardından zaten Mars ataksı var. Bir yandan da evet Marshall o... Tax ne vereceğini söylüyordu başında da Tamam yani Marshall da bir şey yani sonuçta bir dünyalar savaşı parodisi. Aynen parodisi. E, Açık o... ve net bir şekilde herhangi bir söz vermiyordu bize ciddi alınması gerektiğine dair. Bir yandan da e, iletişim kurulamadığı için aradaki iletişim sıkıntısından e, savaşın patlak verdiğinde de düşünebiliriz o şeyde. Yani tamam belli ki amaçları gelip dünyayı yok etmekmiş ama Başta ciddi bir şekilde anlaşmaya çalışıyorlar, alet yapıyorlar, işte Mars'ça konuşup çeviri yapıyorlar. Sonra onların laflarını onlara çevirtiyorlar falan makine sayesinde. Ama tüm bu çevirilerin aslında boşa gittiğini görüyoruz biz filmin ilerleyen safhalarında. Bu e, anlaşamama hadisesi özellikle bir koloni şeklinde yani bu işgali biz kolonileşme ile bağdaştırdık ya düşündüğünüzde Hindistan'da bir tane şehrin şu an adını hatırlamıyorum. Şey var bir şehrin isminin bu şekilde verilmesi hadisesi var ya Koala Lumpur ya da Mumbai olması lazım İngiliz kaptan gelip oradaki çiftçiye soruyor kıyıya yanaştığı zaman burası nedir diyor o da diyor ki işte Koala Lumpur ya da Mumbai ismi söylüyor ha iyi peki burası odur falan ama çiftçi orada yanlış anlamış ben daha sabah kestim otları diyor. ...karlayı yeni biçtim ben falan gibi bir laf var. Kovala lumpur, öğlen saati kestim falan diyor. Öbürküsü evet bunun adı budur falan diye gelip yerleşiyor mesela. Birkaç tane eski örnek verdik ama... ...genelde korku sanatını etkileyen ve en çok ürün çıkartan yer... ...gördüğümüz kadarıyla sinema. Bu ürünlere baktığımızda sanki... Türü bu şekillendirmiş. Yani bu korku alt türünü şekillendiren şey sinemaymış gibi geliyor. Yok ellerin filmleri, yok Makarti'den etkilenen kısımlar. Daha sonra bu kaçırılma hikayeleri üzerine başlayan uzaylı korkuları. Ama burada bir şeylere atlıyoruz. Sadece H.G. bu işi söyleyip edebiyat tarafında geçemeyiz. Burada çok büyük bir Lovecraft gerçeği var. Lovecraft'ın kendi yaratmış olduğu evrenin içerisindeki hikayeler değişik yerlerde de geçti. Genelde zemin olarak hep aynı korku e, için evren yapımını kullanır. Kullanmış olduğu birkaç tane temel şey var. Birincisi kendi mitolojisine ismini de öğren. Daha sonra onun ardılları tarafından isimlendirildiğinde kullanılan Kutulu var. Kutulu şu an, şu an derken 1820'lerden bahsediyorum ve oradaki gerçeklikten, alemden bahsediyorum. Lovecraft'ın kafasındaki. Şu an e, Antarktika açıklarında bir... Okyanus'un tamamen altında Riyale şehrinin içerisinde yatan insanüstü bir yaratık. Deity olarak anılıyor ama sadece bir deity değil baya baya bir tanrıdan bahsediyoruz. Gücü e, sınırsız neredeyse. Ve bir uzaylı. Dünyanın çok genç olduğu zamanlarda kendi akranı, arkadaşı diyemeyeceğim, türdeşi olduğu diğer yaratıklarla eskilerle beraber. Yani kadimler, eskiler, büyük eskiler diye ayrı ayrı tanımlanıyor. Evrenin merkezinden ya da kendi gezegenlerinden kopup buraya bir rüya da yüzer gibi kozmik bir yolculuk yapıp gelip yerleşmiş bir yaratık. Yani özüne baktığımızda da gerçekten de bir uzaylıdan bahsediyor orada. Tabi devasa bir uzaylıdan ve yetenekleri sadece fizik aleminin değil, bilmem kaç boyutu da etkileyen, insanların rüyalarına ilham olarak girip onları delirten bir yaratıktan bahsediyoruz. Bu şekilde bir anlatımı var. Bu eskileri, bir tane eskinin, eski bir tanrının bedeniyle bir ruh değişimi, bilinç değişimine de anlatıldı. Başka öyküleri de var. 18925 1925 yılında bir eskiyle birebir yer değiştiren bir bilim adamından, bir profesörden bahseden bir hikayesi var. O hikayede de 3 yıl kadar ta dünyanın bundan birkaç milyar yıl evvelki halinde onların o eskilerinde eski tanrıların yaratmış olduğu şehirde yaşamak zorunda kalan, onların kütüphanelerini gezen, baya baya uçuk ve o canavarlardan ilk başta çok korkarak Orada vakit geçiren daha sonra da dünyaya 3 sene sonra geri gelen bir profesörden bahsediliyor. Şimdi bu arana kadar bir, hani geçmiş zamanlı bir space opera, uzay operası gibi bir yolculuk, hadi zaman yolculuğu da diyelim. Fakat işin korkunç tarafı e, zihinler yer değiştiriyorlar. Yani bir anda bir kırılma nedeniyle bu profesör buradan tutup da o eski tanrının bedenine gitmiyor, zihnine gidip yerleşmiyor. Geçmişteki o tanrı günümüze gelip insanları araştırıyor. Çok daha büyük belki de bir işgalin emaresi bu diye böyle tril tril korkmaya başlıyorsunuz. Çünkü çok iyi niyetli iyi huylu yaratıklar değil. Gerçekten Lovecraft bu şekilde aslında daha sonra ardılların da çok sık kullanacağı şekliyle yaratıkların tanımlarını koyuyor. Zaten Deliğin Dağları'nda da direkt olarak görüyorsunuz. Bu Antarktika Bilimsel Araştırması esnasında o büyük şehirlerden bir tanesi bulunuyor. İçerisinden Kadim Tanrılardan 9 tanesi çıkartılıyor galiba bir birini bile yapıyorlar gibi. The Thing mesela bu şeyin neredeyse arketipidir. Yani altyapısını oluşturur o Antarktika gezisini. Bu şekilde bunu bir şekilde aklımızda tutmamız gerekiyor. Birazcık kurallarını da netleştirmiş bunu korkuya yakın satmış olan kişi gerçekten de burada Lovecraft. Evet. Uzaylı tipini şekillendiren daha doğrusu karşımıza gelecek uzaylıyı anlatırken birkaç tane şey var. Dönemsel olarak baktığımızda ilk başta bu 1800'lerin başındaki uzaylardan bahsetmiştik. Bu büyük ay yalanından bahsetmiştik mesela. Gerçekten de orta çağda din kitaplarından fırlamış iflit gibi yaratıklar, evet. yarısı adamlar, ejderhalar söz konusu. Ama mesela birincisi oydu. İncil ve dini söylemi yaratmış olduğu bir canavar estetiği. Ki onun vampirden, kurt adamdan ya da başka herhangi bir cin yaratıktan fark farkı yok. İkincisi 1800'lerin özellikle son çeyreğinde... Canavar tanımlanırken birazcık daha evrim artık denklemin içerisine katılarak oluşturulmuş olan bir yaratık tipi var. Böcekler değişin içinde belki biraz balıksılık yani prekambriyen dönemden kalma yaratıklar işte fosiller falan bulunup değerleniyor ya. Bunların da canavarın e, tipini oluşturmada kullanım söz konusu. En son gelinen yerde de bence bana göre en son Lovecraft'ın oturtmuş olduğu rasyonel akılla, bilimle, evrimsellikle bilinmezin, yani o mistik tarafın bir arada harmanlandığı şey. Yaratık artık bir humanoid olmaktan çıkartılıyor. Tanrı vasıflarını yeniden tanımlıyor Lovecraft. Ve yani bugün Star Wars'taki Cabayı da, Blob'taki yaratığı da aslında bir yerde şekillendiren, şekilsiz olması ya da insan tipinden çıkmasını sağlayan da birazcık burada Lovecraft. Bir de şey de var, fiziksel boyutundan çıkartıp canavarları, uzaylıları tekrar ele alması, işte insan akıllarına giriyor ya da insanların bedenlerini geziyor diye önceden tanımlanıyor öykülerden ama yine de bir belirtirken ederken insanların ne şekilde sirayet ettiğini, ne görünümde olduklarını belirten açıkçası Lovecraft diyebiliriz. Bugün hala onun etkilerini görüyoruz. Evet, yapacak. ekmeğini yiyorlar bir yerde de aslında. Evet, bunun üzerine biraz çeşitlerine bakalım. İstila çeşitleri nasıl oluyormuş? Uzaylıların tabii çeşit çeşit yöntemleri var. Bir tanesi direkt olarak uzay gemileriyle dünyamıza gelip e, tepemizde durup belli bir geyim, geri sayım sonrasında direkt ateş açmak. Bu zaten e, ben düşmanım diye bas bas bağırıyor. Geriye kalan tek şey savaşmak olabilir. Başka yolu yok. Buna örnek vereceğimiz mesela you know. War of the World e, var. Skyline var. E, Battle of Los Angeles var. Filmlerden örnek veriyorum ben. İkinci olarak e, Dost Kisvesi altında gelip böyle aradan aradan, arkadan arkadan kendilerine uygun ortamı yaratmak. En güzel örnek buna V olabilir. Çünkü uzun süren bir seriydi ve tam olarak nasıl yapabileceklerini güzelce anlatıyordu bu seride. Üçüncü olarak insanların içine karışarak, bir şekilde şekil değiştirerek veya onların içine saklanarak bunlara örnek verecek olursak body snatchers var they live var en güzel iki örnek dördüncü olarak virüs saldırısı şu şekilde gizli veya açıkça artık o yazarın insafına kalmış bir virüs salarak insanları kendi kullanabilecekleri şekilde getirmek üzere değiştirmek olabilir veya Yok etmek için, yani böcek ilacı gibi düşünün bunu. Hmm. Örnek Andromeda Strain. Dünyayı tamamen yok etmek veya doğasını değiştirmek üzere bir istila olabiliyor. Gene bunda bakteri kullanılabiliyor, bir çeşit bitki kullanılabiliyor veya işte türevi. Terraforming. Terraforming dediğimiz, hatta havayı değiştirmek. Evet. Suretiyle de olabilir. Bilmiyorum. Belki oksijen onlar için zararlıdır. Karbon monoksitte çevirmektir evet. amaçları. Dreamcatcher mesela buna göz, güzel bir örnek. Hmm. Stephen King'in. Dünyalar Savaşı'nda da vardı galiba böyle bir hadise. etraf hep kırmızı gelincikler Hı -hı. yayardı yani. O da bir e, terraforming, yer değiştirmek, kendine özgün hale getirmek bir örneğdi. Evet, evet. O, o Superman 2'de de gelen o general zot onu yeni çekilen Man of Steel çelik adam diye yeniden o konuyu çektiklerinde evet. 2000'lerin işte 2012'de mi çektiler 2015'te şey, mi ha. çektiler? Onda bayağı terraforming'i kullanıyorlardı dünyayı ele geçirip kendi ...yaşayabilecekleri bir ortama çevirmeye çalışıyorlardı. Bir de benim burada geçmeden, yani söylemeden geçmek istemiyorum. Doğu Yücel'in Güneş Hırsızları kitabında direkt olarak dünyanın işgal edilmesi uzaylılar tarafından birçok şekilde tematik olarak işlenmiş. Orada da insanları gelip de işte Zigan diye yeni bir din öne sürüp, insanları kandırıp kendi istedikleri hale getirme şeyi de vardı. Hayatın gıcık anlamı. Hı. İnsanları tohumlayıp melez yaratmak var. Village of Damned mesela evet. bu türe çok güzel oturabilir. Yani şey yapmıyor, direkt olarak istila etmiyor ama kendi türüyle insan türü arasında bir birleşme sağlayıp Sağlıyorum. yeni bir tür ortaya çıkarıyor. Evet. Yer altından veya su altından gelebiliyorlar. Zaten War of the World'de gördük bir örneğini. Su altından Örnek verecek olursak Pacific Rim buna güzel bir örnekti açıkçası. Portallarla yer altından gelmelere. ya yani denizin altından gelmelere. Hatta Abyss da aslında buna güzel bir örnek. Bu, bunların bende düşündürdüğü bir tane şey oldu. Ben şimdi merakla dün bir heyecan. 1983'teki Viyi biraz başladım. izledim Visitors'ı. Orada... Dizinin hoşuma giden tarafını beni o günlerde de etkileyen taraflarından birinin ne olduğunu fark ettim. O da aslında fikirleri güzel kullanmaları, orijinal bir şekilde kullanmaları. O dizide uzay gemileri gelip belirli merkezlerin üzerinde devasa uzay gemileri duruyordu. Bir süre sessiz kalıyorlardı. Daha sonra dünyanın bütün dillerinde herkesin anlayabileceği şekilde bir geri sayım başlıyordu mesela. Ve geri sayımı... Geri sayım bizde her zaman tedirginlik yaratan bir şey olmasına rağmen geri sayımın sonunda barış mesajıyla karşılaşıyorduk uzaylıların insanlar. Biz dostuz mesajı geri sayımdan sonra geliyordu. Mesela çok hoş bir orijinal bir katkı bana sorarsan. Evet çok mantıklı. Bunun aynısını hem şeyde görüyoruz. İngilizler'de, Fransızlar'da, Hollandalılar'da açıkçası sıkça yaptıkları şeydir o. Yani gemiyi açığa demirleyip hatta bizim de başımıza gelmiş 1840'ta adalar açıklarına iki tane üç tane galiba İngiliz gemisi geliyor. Biz ondan sonra da ilk büyük mali anlaşmalarımızdan birini yapıyoruz. Çünkü toplar dönüyor namluna. Onlar sadece durmuyorlar aslında Toplarda bir şekilde insanların üzerine doğru dönük orada bir rahatsızlık yaratıyorlar. Orada psikolojik bir kırılma yaratıyorlar. Bunun etkisini de gene dünya tarihinde de görmek mümkün. İyi beslenmişler ama yani. evet. Ben en çok etkilendiğim yerin o fare yemek sahnesi olacağını düşünmüştüm. Yani çocukken bana bayağı taklalar attırmıştı. o. Tabii tabii. Yani o sahne tabi işte o sahne o gün için böyle 3 saniyelik filan bir sahne aslında. Ee, hepimizi çok korkutuydu Diana'nın e, ağzına kocaman bir e, fareyi atma sahnesi. Bugün hani dondurulmuş böyle bir tablo gibi bir resim olduğunu hani onun fark ettiğinde ...biraz hayal kırıklığına uğruyorsun... ...işin o detaylarına bakmayacaksın çok... ...krizlerken. Evet. Bu kadar yıldız sisteminin... ...evrenin vesairenin içinde... ...bula bula bizi mi buldunuz? gibi <gülüyor> <gülüyor> bir soru sorabiliriz. Ee, tabii bunların için pek çok... ...nedenleri olabilir. Mesela... ...kendi gezegenleri ölmüştür... ...ölmek üzeredir. Ee, yaşamak için başka bir gezegene ihtiyaçları vardır... ...ve yaşanabilecek gezegen... ...sayısı çok azdır... Bizimki de onlardan bir tanesi ve en yakınıdır. Ee, gelirler bakarlar e, hmm, uygun ortam biraz değiştirsek de olur önemli değil. Biraz dekorasyon, He, dekorasyon falan. <gülüyor> bu şekilde e, bu bir neden. İkinci olarak tamam gezegenlerinde bir sorun olmayabilir. Sadece belli kaynaklar az olabilir veya hiç olmayabilir veya çok ...fazla ihtiyaç duyabilirler... ...yani kendi gezegenlerinde olduğundan... ...daha fazlasına ihtiyaç duyuyorlardır... Ee, ...bakarlar etrafa... ...dünya var orada... ...onda bu, varmış... ...biz gidelim bir oraya bakalım... ...bir bakarlar... ...koca bir şeyin üzerinde oturuyoruz biz... Belki onların ihtiyacı olan... Ha, ...sömürmek bir şey için yani... Ha, ...sömürmek ha. için... ...bir başka neden... ...bunlar kolonileştiren bir tür olabilir... ...işçiye ihtiyaçları vardır... Yani köle olarak kullanabilecekleri bir biraz akıllı, işte söylenenin yapabilecek veya güdülebilecek tarzda bir ırka ihtiyaçları vardır. Gelirler bakarlar ki insanlık uygundur bunun için. 2000 yılında çekilmiş bayağı fena bir örneği de var sanırım bunun Battlefield Earth. Aa. A Saga of the Year 3000, 3000 yılı sagası diye Travoltan'ın da başrolünde oynadığı kaynaklar ve esaret için yani IMDB'de bile 2.4 aldığını düşünürsek oylamada. O Scientology'nin dini metnidir aslında o film. Travolta'da zaten sırf o yüzden çekti. O kadar efektli mefektli. İzlediniz herhalde hatırlıyorsunuzdur. Belki 10-15 sene oldu. Ben severim o filmi. Eğlenceli bir şeydir yani. Bir başka neden de biz uzaylılar için zararlı haşeratlar olabiliriz. Zarar veriyoruzdur belki farkında olmadan... Kozmik yapıya derler ki Aa, bunlar her tarafı sardı dünyanın her tarafını sardılar e, dengeyi bozuyorlar biz gidelim bir temizlik yapalım gene virüstü mürüstü vesaireydi şuydu buydu güzel bir şekilde temizleyip yola devam edebilirler. E, bir de e, en son olarak şöyle olabilir yani bunlar hiç e, kafası çalışmayan direkt böcek kimsi e, haşerat tarzı bir uzaylı tipidir e, direkt bulduğu yere konup orayı İşgal edecektir yani. Çekirge gibi. Ha, ya da Çek insan gibi. Ha, ya da karınca oh, evet. gibi. Yani. <gülüyor> i̇nsan çekirgesi <gülüyor> daha korkuç olmadı zıplıyor. Olur. Evet, olur. evet biz e, bu haftada e, uzaylı istilasını konuştuk. En derin korkular içinde sayılabilecek türlerden biri. Ha, bir de kapatmadan ben geçen haftadan duyarlı bir dinleyicimiz bir yanlışımı yakalamıştı. Onu düzelteyim. Worcester Üniversitesi'nden bahsetmiştim e, girişi yaparken e, o Worcester diye okunuyormuş İngiltere'de. Worcester Üniversitesi demem gerekiyormuş. Teşekkür ediyorum. Yeni programlarda görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Görüşürüz.